İmsak vakti ile alakalı olarak biz Ramazan-ı Şerif'te Ramazan-ı Şerif'ten önce de vakti ve zamanı geldikçe hep naklediyoruz ve anlatıyoruz. Yani Fasilet takvimde bildirilen imsak vakti, Türkiye takvimde bildirilen imsak vakti orucun başlayış vaktidir. Evet. Ee, bu iki takvim e, şeyi değiştirmedi. Bundan başka takvimler de vardır. Yani bizim bildiğimiz e, imsak vaktini oynamadı. Yani namaz vakitlerini oynamadı. Hani e, 1983 senesinde el zemmiydi lazım mıdır onu da bilmiyoruz da e, o zaman işler Başkanı Tayyar Altıkulaç Bey ki kendisi hakikaten Kur'an-ı Kerim okumak konusunda yani Türkiye'de hep ön sırada bulunmuştur. Gerçekten evet. e, de öyle. Hatta e, eski Kadıköy Ümitüsü evladı arasında e, Fiyat Ahmet Mekke Efendi rahmetullahi aleyh. O aynı şekilde. Yani kıraatın çok düzgün olduğunu ifade etmişler. Kratı düzgün ama onun döneminde oldu bu. Hayır, işler de yaptı. Mesela Suudi Arabistan hilali görüyoruz, hilali, e, orca e, başlıyoruz, hilali gibi bayram ediyoruz falan. Onların yalanını açığa çıkardı. Bir grupla gitti, orada kaldı. Böyle durum oldu. Ama tuttu bunu da değiştirdi. Kendi fikrim miydi? Başkaları getirdi, onu mu kandırdı. Daha sonra mesela Diyanet'te de bu işin yanlış olduğunu, çünkü ihtiyat kaldırıldı adam. O bir ihtiyat vardı, o kaldırıldı. Evet. Sıfırladılar yani. Ee, yanlışlığını görenler oldu fakat ee, bir türlü değiştiremediler şimdi e, Bahattin Bey, o enteresan bir şey devlette e, hep anlattılar da ben kendim de devlette çalıştığım için iyi biliyorum birisi bir şey yapsa o yanlış olsa bile birisi gelse öbürste ya ben bunu düzeltmeye kalsam benim ayağımımı kaydırlar bana bir zarar mı dokunur bana böyle mi olur? Aman der ya ben de aynı şekilde bunu devam ettireyim gideyim. E çünkü onu yapacağı zaman, o değiştireceği zaman bir sıkıntı ile karşı karşıya gelecek. Evet. E dolayısıyla onu göğüslemesi lazım mı? Evet göğüslemesi lazım. Dolayısıyla birisi de cesaretli bunu da yapamıyor. Ya mesela konuşuyorsun bazen doğru diyor. Yani o ihtiyat kaldırılmaması lazımdı. E değiştirin, e değiştirin deyince de şey yapamıyor. Hatta e, Ömer Nasi Bilmen Hoca hayattayken, e, gidiyorlar diyorlar ki bak diş dolgusuyla alakalı olarak işte Tamimah Saadeti Ebediye de o zaman piyasaya çıkıyor bak diyorlar tamim Saadeti Ebediye isimli kitapta böyle yazıyor doğru diyor Kazanamazlar namazları konusu ve gusül abdestli konusu aman diyor kitabınıza siz yazmamışsınız bunu yazsanız he, yazamam diyor özel sohbet diyor ki tamam tamim Saadeti Ebediye diye yazılanlar doğru yani öyle olması lazım Hanefi mezhebinde gusül olmaz diyor mutlaka Maliki Şafi mezhebini taklit etmek lazım Kazanamaz namazı konusunda zaten 3 mezheb diyor haram diyor günah diyor e, kazaya kalan namaz borçlarını aynı şekilde şey yapmak için e, bit, bit, bitirmediği müddet için afile kılması Hanefi yani mezhebinde de kabul olmaz diyor. Saadet-i Bediye kitabında yazılanlar doğru diyor. E, doğruysa siz de alın kitabınıza diyor, zaman. Nedir, sebebi nedir bilemem. Hani o 1983 senesinde de bu imsak vaktiyle ve namaz vakitleriyle oynanmasını, sebef ve bilemiyoruz. Kendi evet. fikirler miydi? Birileri bir yerden ısmarlama mı yaptı? Ne oldu onu biz bilmiyoruz. Ha, şimdi aynı şekilde efendim doğru diye e, sanıyor. O, tabana bakma. Yani bazı, bazı ocafendiler, tabii canım işte burada yazıyorsa falan. Ne biliyorsun orada yazdığını doğru olup olmadığını falan da. Araştırdım mı bilgin var mı yok. Bu yapıyor. Evet. Ee, ama o tarihten itibaren de, 1983'ten itibaren de mesela Türkiye takvimi değiştirmedi. Çünkü asırlarda devam eden bilemaz vakti var. İhtiyat payı, İslam alimler boşuna koymamış onu. Fazilet takvimde değiştirmedi. Dolayısıyla Türkiye ve Fazilet takviminde bildiren uyumsak vakti ucun başlayış vaktidir peki Diyanet'te ve diğer takvimlerdeki bildirilen imsak vakti sabah namazının giriş vaktidir eh. o ihtiyat payı kaldırılmış yani oruca nerede başlayacağız o Türkiye takvimde bildirilen fazilet takvimde bildirilen o imsak vaktinde başlayacağız oruca orada başlayacağız namazı da e, şu anda Diyanet'in ve Diyanet'ten alarak takvim yapanların e, bildirdiği imsak vakti sabah namazının giriş vaktidir 15 dakika sonra orada sabah namazı evet. yani orada sabah namazı kılacağız peki evet, orucumuz olmadı mı olmadı Şimdi hemen daha önce de bir dinleyicimizin birisi dedi ki efendim dedi siz dedi bizim dedi haccımızın olmadığını söylüyorsunuz. Haşa ben kimim ki? Ben kendi tuttuğum orucun kendi kıldığım namazın bile kabul olmadığını bilemem ki. Kitapların bildirdiği bir şey var. Namaz kılmak için guslü yoksa gusül olacak. Abdest yoksa abdest alacak. Gusülün de abdestinde şartları bildirilmiş. Onların namazın farzları bildirilmiş. Facipleri bildirilmiş. Sünnetleri bildirilmiş. Bu şartlara riayet edilen, riayet edilerek kılınan namaz sahih olur. Sahih olan namazın da kabul olma ihtimali yüksektir. Aynen böyle bildiriliyor. Efendim ben bütün şartların hepsini yetirince yerine getirdim de e, e, ben namazı kıldım ama abdestim yoktu. E, namazım olmadı. Nasıl dersin benim namazım olmadı? Ya arkadaş 12 farzından birisi farz olmazsa namaz olmaz buyuruluyor. Namaz olmaz. Ve e, orucun 3 tane farzı var. İster Ramazan orucu olsun, ister nafile oruç olsun, ister kaza orucu, ister kefaret, ister yemin kefaret, ister adak orucu olsun. 3 tane farzı var. Bunun birisi, niyet etmek. İkincisi, niyeti bildirilen zaman dilimi içerisinde yapmak. Üç, imsak vaktinden güneşin batışına kadar olan zaman diliminde orucu bozan şeylerden sakınma. Evet. E sen arkadaş, yani iftara beş dakika kala yesen isen ne olur? oruç olmaz diyorsun. E başlayış zamanında da beş dakika sonra yesen isen ne olur? Olmaz. Başlamamış olursun. Evet. E sen de aynı şekilde söylüyorsun. Değişen bir şey yok. Kendi söylüyorsun. Olmadı mı? E olmadı. olmadığını kendin görüyorsun. Efendim, eee Dine, e, peki ne yapacağız? E, Mubarek günlerde, Mubarek zamanlarında durmadan kaza edeceğiz. Böyle yapacağız. Evet, e, şimdi e, geçemediğini bir dinleyicimiz birisi dedi ki, evet dedi, siz dedi böyle söylüyorsunuz dedi. Ben dedim mesela bir nikah akdiyle alakalı olarak dedi, e, birisine gittim dedi falan. E, işte bak nikah e, Hanefi mezbindeki ve Şafii mezbindeki farklar varmış. Bu kitapta da böyle yazıyor falan. Bırak o kitabı, ya o kitabı dedi diyor falan. E şimdi adam e, eğer mezhepsiz kaynaklardan öğrenmişse elbette bırak diyecek. Elbette yak diyecek. Biz ehl talimlerin kitaplarından öğrendiğimiz için mezhepsizlerin kitaplarından okum okumayın diyoruz. Evet. O da tabii mezhepsiz yetmişse ehl talimlerin kitaplarını okuma diyecek. E şimdi e, bir gayrimüslim İslamiyetin yayılmasını ister mi? Aman der ha. İslam. Aman, şey aman İslamiyet sakın ha. Elinden geldiği kadar da altalar. Durdurur. Adam inkar ediyor çünkü. Ondan aynı şekilde e, yardım beklemek akrepten bal beklemeye benzer. Olmaz öyle şey. Adamın itikadı bozuksa ehl sünnet bir alimin kitabının onu tasdik etmesini beklemek akrepten bal beklemek olur. Olmaz öyle şey. Evet. Olmaz öyle şey. İyi öğrenmek, iyi bilmek ve sorulacak yeri de iyi öğrenmek gerekiyor.